Oh yeah. h Bugün 20 Eylül Salı, Yıl 2011, Ay 9, Gün 263, Hızır 138 1432 Hicri Şevval 22, 1427 Rumi Eylül 7 İtfaiye Haftası 20-27 Eylül Yemek Listesi Gün 263 Domates Çorbası, Mantı, Zeytinyağlı Kabak Kızartması, Salata, Meyve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 Merhaba Herkes, Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadio.com ve Açık Gazete açıldı haftanın ikinci Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Ömer Madre, Mayrıl Gaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bell of the Earth adlı parçayla açılışımızı yaptık. Manfred Mann's Earth Band adlı topluluktan dinlediğimiz bir şarkıydı bu. Grubun elemanlarından... Gitarist, şarkıcı ve besteci Mick Rogers'ın da doğum günü olduğu için çalıyoruz. Tam 65 yaşını idrak etmiş oluyor bugün. Kendisine de biz günaydın demiş oluyoruz. Ve bakalım genel durum dünyada nasıl? Özellikle çok birbirinden kötü berbat haberlerle birbirinden umut verici toplu mücadele haberleri var. Her alanda böyle bir tablo çıkıyor aslında ortaya. Biraz gözden geçirmeye çalışabiliriz. En önemli haber olarak şey gözüküyor. Yani Guardian gazetesinin haberinde çevre ve hava durumlarını, aşırı hava durumlarına ilişkin durumlardan dolayı sayısız insanın iklim göçmeni olmaya devam ettiği ve bu sayının da artacağına dair de Asian Development Bank Asya Kalkınma Bankası'ndan bilgi gelmesi. Biraz ondan bahsedebiliriz. Evet. Bu konuda Birleşmiş Milletler kendi raporlarını e, yalanlıyordu. Bununla meşguldü. Ama e, artış devam ediyormuş. Evet artış. Ve çok ayrıntıda tatsız detaylar var ama o kadar Üzerinde durmayalım. Wall Street'te, Amerika'nın mali kalbi Wall Street'te de bir oturma, uyuma e, grevi de devam ediyor. Dünyanın en güçlü mali oyuncularına karşı yaklaşık 2000'i aşkın protestocu Wall Street'te. Cumartesi başladılar ve devam ediyor. 17. 5000 civarında olarak veriliyor sayı başka yerlerde. 5.000'e yani. çıkmış yani. E, güzel. Bu da iyi bir şey. Ama e, orada geceyi geçirenler 300 kişiymiş sadece. Evet. Bunun e, bir e, tahrir esintisi o haline dönüşüp dönüşmeyeceğini tam bilmiyor. Daha doğrusu esintisi orada da bir tahrir hareketi büyüklüğüne ulaşacağını bilmiyoruz. Bu arada Japonya'da da 10 binlerce kişi nükleer santraller, nükleer enerjiye ciddi bir karşı sayonara nükleer diye de propaganda yani daha doğrusu afişler koyarak gitmişler, ondan da bahsedebiliriz. Polisin verdiği sayı daha düşük 20 bin civarında diyor ama örgütleyenlerde en az üç katı olduğunu söylüyorlar büyük bir gösteri de orada devam etmekte. Teyandan de Yemen'den felaket haberler geliyor. Yemen'deki kalkışma devam ediyor ve en kanlı günlerden birinde 50'den fazla protestocunun öldürüldüğü Yemen başkenti Sana'da iki gün içinde. Ve 350'den fazla insanın da yaralandığı haberleri geliyor. Bu da ürkütücü bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan Filistinliler de... Bu bir, hafta bir... Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başladı. Evet, ee... Birleşmiş Milletler üyeliği için mektubu da veriyor. Cuma günü Banki Muğna sunacaklarmış Filistinliler. Evet, Obama konu üzerinde dedi. de biraz konuşuruz. Obama da gelmiş. Filistinler bunu almasın diye büyük bir basınç yapıyor. Mektubu mu almasın diye anlamadım. Bu bağımsız devlet olma hakkını hmm. savunmasın diye. Ve bu Filistin meselesini görüyoruz. Dünyanın da bir daha, Orta Doğu'nun ve dünyanın da bir daha nasıl aynı olmayabileceğine ilişkin yorumlar var. Özellikle Robert Trist'ten, İndipendent'ten. Belki bunu e, özel Filistin meselesini bugün Ahmet İnsel'le konuşma fırsatı buluruz. Bulacağız yani umuyorum. Bir problem olmazsa onu da söyleriz. Obama da Obama da karşısında çok ciddi bir demokrat grup bulmuş kendi partisini destekleyenler Obama'yı feci şekilde sıkıştırmaya karar vermişler en kritik dönemde işsizlikle ilgili planını açıkladığı sırada Ralph Nader ve Cornell West gibi önde gelen aktivistlerin de aralarında bulunduğu. 45 toplum lideri bayağı ciddi bir rakip ada çıkartmaya karar vermişler. Interesan olacağı benziyor. Evet. Bu mücadeleden de bahsedebiliriz. İşsizlik demişken Yunanistan'da protestolar devam ediyor. Orada da bir bekleyiş var aslında. Bu Troika toplantısı yapılıyor. Yunanistan'ın kurtarılıp kurtarılmayacağı bir anlamda o kararla. Hatta belli olmuş olacak. Çünkü kurtarılmaya değer olup olmadığı değerlendiriliyor. Bir anlamda. Bir bu var bir de işte mesela okula başlayan çocuklar ders kitaplarını alamamışlar henüz. Devlet dağıtıyor ders kitapları normalde ama kesintiler dolayısıyla dağıtılamamış. Kasım'da dağıtılması öngörülüyormuş. Arada ne yapacaklarmış? Konuşuruz. Evet. Etüt. Evet. Geçen seyinin kitaplarıyla idare ederler. O da olabilir. Himalayalarda da bir deprem oldu. 6 onda 9 büyüklüğünde ve en az 53 kişinin de ölmüş olduğu bir geliyor. Sikkim bölgesinde Hindistan'ın kuzey eyaletinde pek çok da kayıp var. Ondan da bahsedebiliriz. Sonuçta Dink davasında savunma avukatları iddia makamının deliller tamamlanmadan esas hakkında mütalaa vermesine, izin verilmesine tepki göstererek salonu terk ettiler. 2007 yılında işlenen Hrant Dink suikasti davasında savcı cinayetin ergenekon yapılanması içerisinde işlendiğini belirtti ama sadece işi hayal ve tuncel hakkında müebbet hapisle ihale etti onlara ihale etmiş olduğu belirtiliyor. Bir diğer haberde faili meçhul cinayetler işlendiği konusunun konuşulduğu zirvede e, katılan polis emniyet müdürü Kemal Yazıcıoğlu savcılıkta ifade verecekmiş. Bu haberi de veririz. Ondan da bahsederiz. Bir de milli dava haline alan bir şey var. Türkiye'de gazetelerin bir kısmında Özellikle vurgulanıyor. Bu birinci sayfadan Kıbrıs meselesi. Kıbrıs meselesi. Onun üzerinde de biraz konuşuruz evet. Onda da çünkü ilginç detaylar var. Neyse. İşin isterseniz... içinden çıkabilir miyiz bilemiyorum ama. Ya yani biz tabii ki öyle bir iddiamız yok işin içinden çıkabileceğimize dair ama. Hani ee bazı absürtlükler var orada. Bakan herkesin görebileceği şeyler ama bir kere de buradan. Evet, bir gelsin, absür... Fena olmaz evet, Belki vakit bulduğumuz oranda Bir absürtlükte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aile filtresi konması oldu Çeşitli derneklere giren e, Milletvekillerine Soru for, form Doldurtuluyormuş Böyle de bir tuhaflık var Ondan da bahsedebiliriz Pekala Dönelim şimdi özetlerimizdeki duruma özellikle bu şey 30 milyondan fazla insan geçen yıl çevre ve aşırı hava olaylarına bağlı felaketler dolayısıyla sadece Asya kıtasında göçmen iklim mültecisi durumuna düşmüş ki bu bilim dünyasının uzunca bir süreden beri haberini verdiği endişeler içinde haberini verdiği bir Olaydı. Birleşmiş Milletlerin kendi hazırlatmış olduğu bir rapora göre e, 2050 yılına kadar bir milyar insanın göçmen durumuna düşebileceği bu iklim değişikliği sebebiyle e, dünyanın 7'de biri yani. Şimdiki dünyanın yedi de biri on senede de bir milyar artıyor bu yani. Evet. <gülüyor> 2000 e, pardon 2000'de altı milyar tabii 2010'da yedi milyara ulaşmıştı dünya. E, böyle bir sayı vardı. Ama Birleşmiş Milletler geçtiğimiz aylarda bu raporlu arasında mesafe koyma konusunda büyük bir çaba içine girdi. Artık bunda e, tabii 2009'da Kopenhag, 2010'da Cancun, 2011, e, Durban taraflar konferanslarında iklim ile ilgili ne derece e, kapsayıcı, bağlayıcı bir e, plan veya protokol hazırlanacağı da e, bir alakası olsa gerek bunun. Çünkü bu tarz baskı yaratan şeylerle arasına mesafe koymak için bir e, motivasyon hissediyor tabi doğal olarak. Evet. Birleşmiş Milletlerde kendi çatısı altındaki iklim müzakereleri sonuçsuz kaldıkça her neyse ama e, Birleşmiş Milletler milletlerden bir yabancılaşma içine girmeye başladı galiba dünya milletlerinden. Biraz fazla mesafe koydu arasına insanlarla galiba. Birleşmiş Milletler değil mi? <gülüyor> evet. Ee, evet. Ne haliniz varsa görün seviyesine mi geldi acaba diye? <gülüyor> Tuhaf bir e, durum oldu. Birleşmiş Milletler bu işin içinden çıkamaya bilir. Özellikle son e, Çıkamıyor zaten <gülüyor> raporda e, biraz endişe verici. Bu 2015 e, Eylül'de ölçülüyor kuzey buz denizindeki buzların Yaz buzlarının azalması ve milyonlarca metrekarelik alanlarda, kilometrekarelik alanlarda büyük rekorlar kırılıyordu. En büyük rekor 2007'deydi. Bu sene 2007 rekoru kırıldı diye bir rapor çıktı. Potsdam Enstitüsü'nden yanılmıyorsam. Ama NASA'dan da yanılmıyorsam tam da öyle değil. Belki de rekorum... Azıcık altında kalmış olabileceği şeklinde bir evet. sonuç çıktı. Tartışma vardı. Fakat bunun hiçbir önemi yok diyor Marx'ın reis. Bunlar kümülatif zaten. Bir de onu da e, göz önüne almak lazım. Yani ona, ondan daha da önemli bir şey var. 2007'de olağanüstü şartlar vardı. El Nino gibi. Yani müthiş artıran. Bu sene ise hiç öyle sıcaklığı artıran şartlar olmamasına rağmen aynı ya da biraz altında kalmış olması durumun olağanüstü vahim olduğunu ortaya koyuyor demişler ama Birleşmiş Milletler kendi duruma ne yapacak bilmiyorum. Bir yandan da tabii e, müjdeli haberleri de verelim e, hissedarlarımız için Shell şirketi e, şeyde Kuzey Buz Denizinde Alaska açıklarında yeni petrol kuyuları açmak için ABD Enerji pardon e, Çevre Ajansı'ndan Çevre Bakanlığı gibi aslında onu tekabül ediyor bir anlamda Çevre Ajansı'ndan e, gerekli izinleri almış e, bir gemisinin orada araştırma yapması için e, Noble Discover geminin adı hmm. evet burada müjdemiz bu evet. şekilde ee, Shell ile ilgili bir de hoş bir e, şey var. E, Londra borsasındaki en değerli firma. Listesinde yer alıyormuş. George Monbiot. Baktım diyor. Şimdi Nasıl bir karar verelim Suriye'ye biz yaptırım uygulayalım mı uygulamayalım mı hükümet olarak Birleşik Krallık Britanya olarak bu konuda yazı yazmak da bir hayli zor. Demiş neyse onu geçiyorum da e, bu mesele e, özellikle e, ekonomik yaptırımlar uygulanıp uygulanmaması meselesini tartışırken Shell şirketinin Royal Dutch Shell en değerli Londra borsasındaki listede yer alan şirketin doğrudan doğruya Beşşar el-Esad'ın hükümetine ekonomik çıkarlarına bağlı olduğunu öğrendim diyor. %21'lik bir hissesi El Furat Petrol şirketinde varmış. Bu şirketin %50'si de zaten devletinmiş. Ve e, hükümet ancak dış şirketlere bu pay vermesini ancak başkalarının sahip olmadığı uzmanlığı varsa veriyormuş. Eh, eğer bu kadar şey, Suriye devletinden şirket devlet şirket devlet şirketlerinden bu kadar para gidiyorsa Elit'in ceplerine o zaman Shell rejime yararlı olmasa daha orada kalmazdı diye düşünüyorum diyor. Şimdi zor bir durum. Shell ise bütünüyle her türlü şiddet ve insan hakları reddi. E, zaten şöyle bir şey de var. Hani e, genellikle bu gibi işte Arap Baharı ve Kuzey Afrika'da e, yaşananlardan sonra da gördük. Yaptırım uygulandığı zaman bu yaptırımların ne kadar etkili olacağı meselesi tartışılıyor. Çünkü işte bir elinizle verip bir elinizle e, alma noktasına geliyorsunuz uluslararası ilişkiler devletler olarak. Çünkü hani birçoğunun eee kendi şirketleri kendi içinde kurulu olan şirketler işte o ülkelerdeki devlet şirketleriyle ortaklıklar veya başka anlaşmalar içinde ciddi bir e, ticari ilişki var arada ve bunlar devletlerin kontrolünden büyük ölçünde de dışında. E, dolayısıyla söylemde kalıyor pek çok şey. Aksiyona pek yansıyamıyor. Yani burada çok önemli bir açmaz da var tabii. Yani Shell diyor ki her türlü şiddeti reddeden bir şirketiz. Asla destek olmayız insan hakları inanmesine diyor. Ve bütün uluslararası yaptırımlara da uyarız demiş. Fakat... Şu anda yaptırımlara uymakla beraber bir hükümeti de şiddetle, kuvvetle zenginleştirme halinde Şer şirketi. İşte sorun da o zaten. Evet o. ve 2600 olarak açıklandı şu ana kadar öldürülmüş olan Mart'tan beri Suriye'deki insanların ve sorgucu denilen adamlar, Başar El Esad'ın adamları işkence, ağır işkence yaptılar. Kol bacak kesti parmak. Hatta başka jenital organları ve gözleri çıkarttılar. Bunlar da belgelenmiş olarak karşılıklı. Tabii 13 düşmüyor. yaşında bir çocuk işte jenital organları da kesilmiş olarak cesedi ailesine teslim edildi biliyorsunuz. Onun üzerine bayağı olaylar çıktı tabii birkaç ay önce Suriye'de. Yani işte o zaman şel gitsin mi kalsın mı tartışması var. Ama mesela Suriye'nin komşusu Irak'ta yaptırım, Irak'a yaptırımlar uygulandığı zamanda ne olduğunu unutmadık henüz diyor. Yani yaptırımlar, Birleşmiş Milletler yaptırımları sonunda 500 bin çocuğun sırf bu sebeple yaptırımlar dolayısıyla ilaçsızlıktan veya beslenme yetersizliğinden öldüğünü söyledikleri zaman Madeleine Albright da o zaman değer değer buna değer diye cevap vermişti bir bizi de miydi neredeydi böyle bir açık şey vardı yani CBS mülakatında 1996'ta karışık işler yani ama ne yapalım yani ne yapalım diyelim tamam da bir e, şeye geçelim isterseniz oradan bu fosil yakıtlar üzerinden girdik bugün programa bir de Kıbrıs, Kıbrıs meselesi. meselesi var e, işte bir Bankanın itirazlarına rağmen Güney Kıbrıs açıklarında doğa gaz sondajına başladı diyor mesela Milliyet Gazetesi'nde bir ABD şirketi. Türkiye'de, bunun üzerine Başbakan açıklama yapmış, Türkiye'de KKTCA ile donanma eşliğinde petrol araması yapacağını duyurmuş. Böyle bir resleşme olduğu söyleniyor. Ama Milliyet Gazetesi'nde bir tane harita var. İşte bu münhasır ekonomik alan şey yapmış. E, Paf da pafta verilmiş Kıbrıs'ın altında. Parsellenmiş yani. Pa, parsellenmiş tabii o anlama geliyor. Size ben şöyle haritayı göstereyim bir ilginç bir harita o. Çünkü e, işte Kıbrıs Cumhuriyeti yani Güney Kıbrıs'ın e, arama yapacağı yer işte şeyin biraz üstü. Baktığınız zaman işte Mısırla Kıbrıs arasında tam ortada kalan ...bir noktada diyebiliriz. Hmm, Libya'dan uzak. Evet. İşte Türkiye'de... ...biz de arama yaparız demiş. Ona bakıyoruz mesela. Orada da gösterilen alan... E, ...Kıbrıs'ın kuzeyiyle... ...işte Mersin arasında. Biz de gaz arayacağız demiş Erdoğan. Yani bunun mantığını ben çözemedim. Hani gaz veya petrol aranması... Başka sebeplerden dolayı bizim karşı olduğumuz bir şey. Hani fosil yakıtlar çünkü dünyanın sonunu getiriyor falan ya. Ondan dolayı. Hani onu bir kenara bırakalım. Yani arada baya millerce mesafe var ikisi de arasın. Eğer öyle olursa. Yani sorun ne? Ee, i̇şte işin içinden çıkamayacağımızı ben sana söylemiştim daha. Söylemiştiniz. Yani. Sorun orada bir egemenlik meselesi. Aslında Akdeniz'de başka bir şey açık açık söyleyelim lafı gevelemeye gerek yok. Ee, i̇şte şey yani e, Kıbrıs üzerinde hala bir e, iddia durumu söz konusu. Evet Milliyet Gazetesi e, bunu e, mesela Akdeniz'de restleşme diye vermiş. Mesela Beşir Atalay Başbakan Yardımcıları'ndan o da şöyle bir açıklama yapmıştı. Onu da bu kapsamda Kıbrıs meselesi kapsamına dile getirelim. İlginçtir. Eğer Kıbrıs 2012'de AB dönem başkanlığını devralırsa Türkiye işte müzakereleri sonlandırır falan gibisinden bir açıklama yapmıştı. Ama yani, o zaman Türkiye bu sonlandırma işimden hazırlansın. Çünkü AB dönem başkanlığı zaten çok önceden belirleniyor. İşte sırayla üye devletleri arasında AB'nin. Dönüyor öyle. Hani her an bir dışarıdan itiraz geldi diye atlama olmaz. Bugüne kadar da olmadı. <gülüyor> evet. Tahrik sondajı demiş Hürriyet gazetesi. Ya ama hakikaten eğer o e, alan bakılırsa eğer yani Türkiye ile hatta Kuzey Kıbrıs'la da uzaktan yakından alakası yok gibi gözüküyor. Neden tahrik? Yani ben kişisel olarak e, şeyden tahrik olurum. Hani hakikaten dünyanın sonunu getiren bir şey bu fosil yakıt bağımlılığı dediğimiz şey. O ayrı bir mesele ama onu bir kenara bıraktığımızda nedir tahrik sebebi pek çözemedim. Evet e, tahrik sadece e, Türkiye'deki yani şeyden ne, nereden tahrik olduğunu öğrenmek istiyorsan gazetenin logosuna bakacaksın. Türkiye Türklerindir yazıyor Hı, ama evet, dünya Türklerindir yazmıyor. Türkiye ile alakası yok hala. Her şeyin Türkiye ile alakası var. Dün hangi gazetedeydi? Milliyet gene bir Türk öğrencinin olağanüstü başarılarından bahsediyor. Ya onlar yani. artık alıştıklı şey var. Tabii doğru haklısınız aslında. Her şeyin var. Şöyle ki işte e, Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Türkiye kendi Anadolu'ya sıkıştırıp bırakılamaz falan gibisinden açıklamalar vardı da. Hani e, bu güç projeksiyonu veyahut e, işte benzer terimler altında sınıflandırabilecek faaliyetlerin e, yapımına, yani bu, bu şekilde yapımına neden ihtiyaç duyuyor ben onu anlamış değilim. Mesela Kıbrıs'ın güneyinde Mısır'a neredeyse daha yakın olarak nitelendirebilecek bir yerde ortada işte, doğa gaz araması varmış. İşte buna farklı sebeplerden karşı çıkabilirsiniz. Tamamen milliyetçi bir evet, e, savaş söylemi. Aynen öyle. E, bir gazetelere de hakim şu evet, anda. Evet işte çoğun. onu söylemeye çalışıyorum. Mesela Akdeniz'de Restleşme Milliyet Gazetesi hürriyette tahrik sondajı böyle haritalar filan verilerek tabii ya silah gösteriliyorsun zaten ya stratejik ya da jeostratejik olduğu belirtilen bir takım haritalar Türk'te. Donanmayla biz de ararız. Bu donanmayla arama zaten çok popüler oldu. En son işte donanmamız Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecekti. donanma yapını işitmiştik. Şimdi donanmayla petrol arama faaliyeti çerçevesinde tekrar gündeme geldi. Artık her şeyi donanmayla yapıyoruz sanıyorum evet. denizde yapılan tüm aktiviteler. İsimler de çok güzel ayrıca Afrodit bölgesi söz konusu. Hmm. ...aşk tanrıçası... ...ya işte Kıbrıs'la da mitolojik... ...de bir bağlantısı var biliyorsunuz... Evet. ...istiridye'den çıktı galiba değil mi? Evet... evet, evet. ...Amerikan şirketinin adı da arayış yapan... ...Noble... Hmm. ...o da asil demek... ...Türkiye'den korkmayız gibi... ...alt başlıklar falan var böyle... ...gayet gıcıklı, iç gıcıklayıcı ve kışkırtıcı... ...Sabah Gazetesi... ...Akdeniz'de büyük oyun demiş... Rum kesiminin sondaj krizi. Yani Rum kesimi sondaj krizi yaratmış oluyor. Doğu Akdeniz'de tansiyonu artırmış. Bölgede 7 trilyon dolarlık doğal gaz rezervi var diye tespit de yapmış. Vatan Bir şey de konuldu ortaya. Pot da konulmuş oldu. Böylece. Evet böylece pot da. Oyun, büyük oyunun potu. Vatan gazetesi Afrodite misilleme demiş. Mukabelebil misil. Rumların yetki verdiği Amerikan firması Akdeniz'de Afrodit Kod adlı bölgede doğalgaz sondajına başladı. Erdoğan uyardı. Askeri de dahil her türlü önlem alınacak. Atina tehditlerden korkmuyoruz dedi. Bölgenin adını değiştirmeyi öneriyorum. Kardak değil. Kardak mı değil. Gerek yok ya bence. Kardak 2. Evet. Belki. Evet. Böyle Ankara'nın doğusu bu gemiye emanet diye vermiş bu sefer. O yok. O başka bir haber ama. Vatikal kastesinin başlığındaki. O da aslında alakalı olabilecek dolaylı olarak ama başka bir haber şey bu füze kalkanı ile ilgili. Hmm. Evet Rumlar başladı. Türkiye de hazır demiş şeyde Cumhuriyet, Cumhuriyet gazetesi. gazetesi. Bu arada şeyi de anlamadım. Kıbrıs açığında açıksa Türkiye ile ne alakası var bu olayın? Yani Kıbrıs'ın, bir Kuzey Kıbrıs bir petrol araması. Her şey Türkiye ile ilgilidir. Ben anlayamıyorum. Şey var bende. E, beyin lobları arasında e, Bağlantı kesikliği. <gülüyor> evet. Donanma eşliğinde sondaja başlıyoruz. Star gazetesi ve son olarak elimizden bakıyorum. Yeni Şafak Afrodit'in ateşi yükseldi. O da öyle biraz başka referanslarla bu ö, kelime oyunlarıyla. Evet. İlgi çekici olan şey şu. Mesela bu fosil yakıtla felaketler, ölümler kalınlardan Bağlantısını, bahsediyoruz. Bağlantısının kuran yok değil mi? Evet. Hiç yok. Bir de daha da hoş bir şey vardı. Dün pazar günkü milliyette getirdim saklayıp kupürünü. İstanbul'da felaket zirvesi vardı. Heh. Dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar. Lütfü Kırdar'da başlayacak forumda doğal afet senaryolarını ve çözüm önerilerini masaya yatıracak. Yapılacak sunumda dünyayı bekleyen tehlikeler ne? Doğal afetlerde müthiş artış oldu. Ölüm sayısı 20'ye katlanmış. Son 4000 yılda dünyada sismik ve volkanik aktivite çok artmış. Rekor bir de güneş aktivitesi doğruğa çıkıyormuş yani görece iklim değişikliği, görece ısınma ve başka şeylerden tek bir bahis bile yok. Bütün konulara baktım içeride. Ee, de baktım. İşte çünkü o tarz şeylerden bahsettiğiniz zaman sorumluluğunu da almak zorunda kalıyorsunuz. O istenmiyor. Halbuki güneş lekeleri evet. sorumluluğu ki onun yerine o fatalist bir yaklaşım daha çok prim yapıyor. Hani bunlar oluyor, ne yapalım? Kutuplar yer değiştirebilirmiş mesela. Online bilgilenme var yani bir de en güzel haber şeydi. Sen her şeyin Türkiye'yle ilgisi var mı sorusuna bir cevap da vardı burada. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaydan geri çekme hazırlandığı bir uydunun enkazının yeryüzüne düşebileceği. Evet, dün görmüştüm bir onu. O haberi nasıl verdiğini biliyor musun bir gazetenin mesela Milliyet? Dikkat kafanıza uydu düşebilir şeklinde Hayır, Türkiye üzerinde 7 tonluk tehlike diye. Dünyanın herhangi bir yerine düşmesi ihtimalinden bahsediyoruz. Evet. Onun için sorma hiç Türkiye'de ne alakası var diye. Her şey Türkiye'yi. Donanmayla biz de yaparız diyorsunuz. Evet. Açık told me you were gonna win and i believed it was true yes i believed i believed in you there you go can't you see yeah. Waiting for the Rain Yağmuru Beklerken Manfred Mann's Earth Band'den bir diğer şarkı dinledik Angel Station adlı plaktan, albümden çaldığımız ikinci parçaydı Mick Rogers'ın doğum günü münasebetiyle 65 yaşında grubun Manfred Mann's Earth Band'in gitarist, şarkıcı ve best şarkı yazarlarından biri Evet Şimdi devam edecek olursak bu konuda açık radyoda açık gazetede saat 8:42. ranting davasında olup bitenleri de bakalım. Gazeteci Randiğk cinayeti davasında yakın tarihin en önemli e, davalarından biri olarak devam ediyor ve bir türlü ilerlemeyen, çok kapsamlı kat katmanlı olmasına rağmen üst emir komuta zincirinin bir türlü ortaya çıkarılması cihetine gidilmeyen bir dava e, savcının da esas hakkındaki görüşünü eskiden mütalaa denirdi. Açıkladı haberi var. Savcı tutuklu sanıklar Erhan Tuncel ile Yasin Hayal için anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve herantinki tasarlayarak öldürme suçlarından iki şerkez ağırlaştırılmış müebbet hapis hapis cezası istiyor. Davanın Ergenekon örgütünün Trabzon hücresi tarafından yapıldığını belirtmiş savcı ama bu konuda somut bilgi olmadığını da bildirmiş. Asıl sorun da burada zaten. Evet e, zaten e, tepki de buna gösterilmiş. Anting e, e, ve ailesinin avukatları tarafından. Fethiye Çetin e, mesela talep edilen deliller toplanmadı. Dinlenmesini istediğimiz tanıklar dinlenmedi. Telekomünikasyon iletişim başkanlığından hala ve hala cevap gelmedi. Osman Hayal'in fotoğrafları geldi ama kamera kayıtları hala verilmediği için bir kişi karşılaştırma yapamadı. Davanın gidişatını değiştirecek verileri toplayamamışken savcının esas hakkındaki görüşünü vermesini doğru bulmuyoruz demiş ve avukatlar dün e, bunun üzerine salonu terk ettiler. Bu şartlar altında salonu durmamız olanaksız diyerek e, ve adaletsizliğinizle sizi baş, baka, baş başa bırakıyoruz demişler duruşma salonunu terk etmişler. Ee, gerçekten de ilginç ee, savcının böyle bir mütalada bulunması hani kendi e, fikri görüşü bu yöndeyse deliller neden toplanmıyor böyle bir hükümlülük yok mu sorusu ilk akla geliyor evet, dışarıda bununla ilgili da. bu arada e, bir sesimiz de var isterseniz ona da kulak verelim evet bazı önemli tanıkların hala ifadeleri dosyaya ulaşmadı ancak bugün Savcı esas hakkında mütalasını okuyor içeride. Yani bu cinayetin arkasındaki gerçek araştırılmıyor. Bin sorunun birini bile cevaplamadan bitirilen bir dava. Biz bin sorudan vazgeçtik. Tek bir sorunun cevabını istiyoruz. Gerçek katilleri kimler koruyor? Vatanımızın şanlı geçmişine bir şan daha katıldı. Onları alkışlıyorum. Evet, dünkü duruşmadan da bazı seslerdi. Ee, bu dinlediğimiz doğrusu ciddi bir tepki var ve bu da umut verici tarafı. İşte yani bugünkü e, açık gazete programına aç, açarken telaffuz ettiğimiz bir şey vardı. Yani bir tarafta korkunç şeyler oluyor, bir tarafta da buna karşı ciddi bir mücadele belirtisi var. Her alanda bu. Çevralarında da hukuksuzluğu kıran Dink olayında da ve başka e, meselelerde de. E, şimdi e, Dışarıda e, açıklama yapan avukat, e, aile avukatı Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin de diyor ki çok üzgünüz. Beş yıldır bütün çabamıza rağmen hiçbir ilerleme kaydedemedik. Bunu üzüntüyle itiraf ediyorum. Defalarca talepte bulunduk ama ilgili birimler çoğunu göndermedi. Delillerin, önemli delillerin toplanması için. Bugün savcı esas hakkındaki mütalasını okuyor içeride. Ama bu cinayetin arkasındaki gerçek araştırılmıyor. Zaten şu haliyle savcının okuduğu mütalya ve daha sonrasında işte mevcut sanıklar için dile getirdiği ceza talepleri bir e, ilginç bir duruma işaret ediyor yani. Savcının görüşü aslında sadece bu sanıkların sorumlu olduğu yönünde değil. Kendi görüşüne göre. Ama e, dava bununla bitecek bu gidişle. Evet demin kardeşi Orhan Dink'ti. Bin sorunun birini bile cevaplamadan bitirilen bir dava diyen. Bin sorudan vazgeçtik tek bir soru. Gerçek katilleri kimler koruyor? Tek bu sorunun cevabı yok. Savcı Hikmet Usta'nın 86 sayfalık mütalaasında esasa ilişkin görüşünde bu yoktu ve 18.30'da bitmiş duruşma. Mahkeme Başkanı tipden istenen kayıtların tekrar istenmesine ve hayal hakkındaki adli tıp raporunun da beklenmesine karar vermiş. Bir dahaki celsiye gelip son sözlerimizi söyleyeceğiz diyor Fethiye Çetin'de. Yani bu durumda tabi Adaletsizliğinizle sizi baş başa bırakıyoruz diyenler de var. tepki göstererek davayı dün oldukça kalabalık bir topluluk vardı. Meseleyi yakından takip eden biz de orada gözlemledik. Salona davayı izlemek için sadece yüze yakın kişi girdi. İzleyenler arasında Sezgin Tanrı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış ve Demokrasi Partisi BDP, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yazar Adalet Ağoğlu, gazeteci Oral Çalışlar ve eski milletvekili Uğur Urasta. Ufuk Urasta. Yüzlerce kişi de salon dışında kaldı tabii. Salon yetmedi hepsinin girmesine ama... E... Evet zaten herkesin de... En çok istediği şey orada bulunmak, o salonun havasını teneffüs etmek olmasa gerekiyor diye düşünüyorum. Adalet Ağoğlu, adalet istiyoruz. Demokrasi istiyoruz, adalet istiyoruz. Sayın Başbakan, lütfen artık çabuk olun, iyi izleyin. Hepimiz sizden bunu diliyoruz, yeter artık, çok uzadı demiş. Çok sevgili Sayın Raker Dink'in ilk gün söylediği söz Bebeklerden katil üreten kim varsa onlardan davacıyız Kim kullandı onları onları da istiyoruz görmek bilmek davasının görülmesini istiyoruz Çok değerli Hrant'ın arkadaşları dostları Memleket için adalet insan hakları için adalet sonuna kadar peşindeyiz diyor Değerli gençler demiş Hrant'ın güzel arkadaşları hakiki sahici bir demokrat Hakiki, sahici bir adalet için aktiviteniz devamlı olsun. Her zaman samimi olun, her zaman hak uğruna çalışın diye konuşuyor. Şimdi aslında tabii e, her şeye rağmen bu nokta gelen e, noktanın da bu işin peşini bırakmayan oldukça önemli bir kitle ve kamuoyunun vicdanını temsil eden bir duruşun da orada olduğunu görebiliyoruz aslında. Zaten o kamuoyu duruşu vicdanı veya ne olarak adlandırırsak adlandıralım orada olmasa idi eğer bu noktaya gelebilecek miydi o da şüpheli. Başka bir şekilde sorarsak veya söylersek sizin söylediğinizi Evet bu konuda ilginç bir şey bundan sonrasının gidişatı için de aslında o aynı daha artarak devam etmesi. devam etmesi şart. Evet yani mesela Gürbüz Özaltının sağlı sollu başlıklı sütunundan yazdı bir şey var ve üç davadan bahsediyor ve değişimden işte bir tanesi Mehmet Ağarın suç işlemek için örgüt kurmaktan altı yıl ceza alan ve iyi halden cezası bir yıl indirilip Beş yıl üzerinden hüküm kurulan Aslında Mehmet Ağar'ın iyi hali yeni bir durum değil Mehmet Ağar susurlu patlar patlamaz Kısa bir bocalama döneminden sonra Gidişe direnmeyi bıraktı Gerçi ondan Daha üstte duranlar kendisinden Geri çekilmesini istediklerinde Bugünleri herhalde hayalinden bile Geçirmiyordu demiş e, Büyük ihtimalle Elindeki kudreti Hemşehrilerin oylarını cebe indirip basit bir dokunulmazlıkla takasa sokarken tekrar kapısının çalınacağı günleri bekliyordu. Acınası bir merkez sağ denemesinden sonra iyice köşeye atıldı diyor. İşte önemli olan da tam bu demiş. Bir değişimme işaret ediyor Özaltınlı. Yani Mehmet Ağar'ın Türkiye'nin bütün iktidar haritasını değiştiren son 10 yılda bir aktör olmamasına rağmen... Hesap vermekten kaçamayacağının güçlü belirtisi olarak bu mahkumiyet kararının çıkmış olması. Bunu Bu düşünceyi ben de paylaşıyorum aslında. Yani siyasi hasımların tasfiyesi olarak da okunabilir ama zaten tasfiye olmuş bir oyuncuydu. Şimdi oynadığı rolün hesabını veriyor. Hukuk siyasetten bağımsızlaşıyor diyor. Yani Mehmet Ağar kararı yeni bir ülke kurulmakta olduğunun sayısız işaretlerinden biridir. Bir başka kanıtım daha var diyor. Deniz Fener'i soruşturma sürecinde yaşanmakta olanlar. Yani iktidara çok yakın çevrelerin etrafında yürütülen bu soruşturma önemli isimlerin tutuklanmasına sahne oldu. Ve yaptıkları işlemler tahrifat sayılarak görevlerinden uzaklaştırılan savcılarla ilgili kamuoyunda yakın bir takip var demiş. Bu ülkede ilk kez kamuoyu bu tür bir davanın bütün ayrıntılarını takip edebiliyor. Bakan hesap veriyor, savcılar kendilerini savunuyor ve basın aracılığıyla bu kamuoyuna sunuluyor. Yani ne eski İçişleri Bakanının ne onun yakın bürokratlarının dokunulmaz olduğunu, dokunulamaz olduğunu düşünmemiz için bir neden bulunuyor demiş. Yani değişmezlik algısı kırıldı. Dün dündü, bugün bugündür mantı. Hmm. Bu ağır davası için ee, söylenilen şeyler değil mi? şey için deniz feneri için de. Deniz feneri için dün dündür bugün bugün dünyası kökten değişti diyor ee, deniz fak... davası bence o, biraz onun tabi litmus testi denilen evet, bir testi o... yani şu anda nereye gittiği çok belli değil. değil Aynı ama yani kamuoyu da ciddi bir şekilde takipte tutuyor demiş ki bunu da e, ben de bu hissiyatı taşıyorum yani hiçbir şeyin Kolay kolay üstünün örtülemediği ve e, aydınların mesela sözünün her yerden işitilir olduğu bir ülke yüz artık diyor. Ve bu aydınların arasında çok güçlü, muhafazakar, demokrat sesler de var diyor. Yani bu dönüşümün AKP'yi de aşan niteliğine işaret ettiğini söyleyebiliyoruz deyip son olarak da üçüncü dava olarak bu karmaşık dinamiğin kalbinin kolay görülemez bir noktasında asıl başka bir dava yapıyor. davası demiş. Dinsel farklılığın ve ırkçı Türkçülüğün Ermeni algılarıyla suça boğulmuş Topyekün devlet yapısının kesiştiği kör bir noktada duran bu dava unutturulabilir, geçiştirilebilir zannediliyor. Gerçekten de ne kadar çırpınırsak çırpınalım demokrat dindarların vicdanlarının sesi sesimizle ne kadar birleşirse birleşsin orada ağır bir taş gibi duran dava yerinden kımıldatılamıyor demiş. Ve şöyle bir duyguyla karışık bir analiz getirmiş özaltını, bütün kalbimle bu sessizliğin geçici ve yanıltıcı olduğuna inanıyorum. Toplumsal dönüşüm, zamanın ruhu ve vicdan üzerine söylenenlerin boş bir retorik olmadığını içtenlikle inandığım için böyle düşünüyorum demiş. Gerçek suçluları bu toplum biliyor, seziyor, üzerlerine gidilmediğini fark ediyor. Ne Türkçü ne de İslamcı ayrımcılığa fazla güvenmeyin derim ben muktedirlere. Bir Ermeni'nin hesabını vermesek de olur diye düşünmeyin. Agos'un önü kanadıkça vicdanlar da kanayacaktır ve vicdan yarası bulaşıcıdır diyor. Hrant'ın arkadaşlarının çığlığı boşluğa gitmiyor bunu biliyorum. Gün gelecek o sesi işiten kulakların çokluğuna şaşıracaksınız demiş. Şimdi burada tabii Türkiye'de gerçek bir dönüşümden bahsedebilmek için o günün e, yine 15 sene sonra gelmemesi. Son evet, derece ama, kritik evet, önem taşıyor. Tarih içinde tabii yani olaylar yaşanırken o süreç içinde değerlendirmek çok güç ama böyle bir değişimin dönüşüm sürecinde içinde olduğumuz da söylenebilir herhalde. Yani değişim dönüşüm sürecinin içinde e, olup olmadığımız bence bu iki davanın e, sonucu biraz belirleyici olacak diyorum ben de. Hem e, ranting davası hem de e, daha da az olsa daha az olsa da Deniz Feneri davası. Çünkü e, her ikisi de aslında mevcut iktidarın döneminde olan e, adaletsizlikler olduğu için yine mevcut iktidar döneminde çözülürlerse gerçek bir dönüşüme işaret edecektir. Aksi takdirde yani iktidar değiştikten sonra olan bu gibi e, şeyler fazla bir dönüşme işaret etmiyor gibi geliyor bana. Evet ben de e, daha çok özaltınlı gibi bardağın daha çok dolu tarafına bakma eğilimindeyim. Yani bu... Yo, ben de öyle umudum on, her on, zaman var evet. ama e, on yıl... o ayrı bir mesele bence. Özellikle de bu son işte... Açık gazete programını yaptığımız 15-16 yıllık bir zaman dilimi ki hatırı sayılır bir zaman ama özellikle son 10 yılına filan bakıldığı zaman çok hızlı bir dönüşümün de izlerini epey kilometre taşını görebiliyoruz. Yani bunların tartışılması, gündeme alınması bile söz konusu olmayan son derece Üstü kapatılmış, karanlık bir şeydi. Yani bugünkü gazetelerde gördüğünüz mesela bu Akdeniz'de resleşme, donanma fasılları filan eski. Eskinin izlerini taşıyor. Bence. E, gerideler ve eski şeyi sürdürmeye çalışıyorlar. Bütün gazeteler bu manşetleriyle. Yerleşik medyada. Ama e, sanıyorum dip dalgası olarak gelen önemli bir değişim değişimin itişini de hissetmemek kolay değil. Burada yalnız şöyle bir şey var. Bu olayda da sadece bu medyadaki e, bir eskiye tutunmanın işareti olarak bakmamak lazım. Çünkü e, orası öyle ama bir de e, söylemlere baktığımız zaman hani e, siyasetçilerden gelen söylemlere baktığımız zaman e, benzer bir tını orada da geliyor. Yani eskiye tutunma konusunda medyayı suçlarken sadece medyayı da suçlamak biraz haksızlık olur gibi geliyor. Çünkü işte bu donanmayla çıkarız şunu yaparız bunu yaparız falan tarz söylemler de aslında ee, yine aynı klasik evet. alıştığımız söylemle. Evet ama mesela. medyada e, da bu anlamda bunu yansıtıyor yani. Bildiği şekliyle. Yansıtıyor ve onun ötesinde de yangına körükle de gider işte tamam, bildiği bir şey var. Evet. Ee, öte yandan da mesela bugünkü haberde eee Arzu Yıldız'ın taraftaki haberi de manşet olan haberde gene aynı tartışmayı bir başka boyutuyla karşımıza getiriyor. Yani dün etraflıca üzerinde durma fırsatı bulduğumuz bir şeydi Radikal'in haberinden, manşet haberinden çıkarak 1996'da ta 15 yıl önce yapılan ve bütün devletin olanca Lök gibi zirvesi denilen tepesinden tartışılan cinayetlerden bahsediyorduk bir toplantıda. Başta Emiral olmak üzere ve tanık olan o toplantıya tanık olan emniyet müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun savcılığa ifade vereceği haberi de iyi bir şey. Yani bir cinayet sorgusunu zirvedekilere sormak ki manşet öyle yani bugün zirvedekilere cinayet sorgusu. Ne bileyim Çankaya'da yapılan ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla faili meçhul cinayetler işlendiği konusunun masaya yatırıldığı zirveye katılan Yazıcıoğlu'nun ifadeye çağrılması çok önemli. O zaman tabii şöyle de bir hemen akla gelebilecek bir soruyla da tamamlayalım bu birinci saati. Yazıcıoğlu çağrılıyor da o zaman peki diğerleri yani o toplantıdaki felli liderlerin... ...durumu nedir? Onların da ifadesine başvurulacakmış... ...savcılık tarafından. Ee, en azından beklemesi... ...heyecanlı... ...diyebiliriz. E, tabii. Açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugün şeyde biraz ele almamız iyi olur diye konuşmuştuk. Dün Filistin'in Birleşmiş Milletler Üyeliği için mektubunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunacağı ve bunun içinde hem Obama'nın büyük baskıya girdiği bu meseleli bunu birazcık konuşmamızda epey ilginç bir ilginç mi bilmiyorum ama yarar var herhalde. Önemli, çok önemli çünkü hem İsrail-Filistin sorununun önümüzdeki gelişme eksenini belirleyecek. Diğer taraftan da Birleşmiş Milletlerin saygınlığını ve Önümüzdeki dönemde güçlenmesi Veyahut zayıflamasına yol açacak Ciddi bir Sonuçlar olacak bir girişim Yani Sadece İsrail Filistin mevzunda değil Aynı zamanda Birleşmiş Milletlerle de ilgili Bazı gelişmelere Gebe bir girişim bu Bu girişimin Başlaması Geçen Şubat ayında Mahmut Abbas'ın İsrail ile ikili görüşmelerin e, ...hiç ilerlememesi nedeniyle e, artık tek taraflı olarak e, Birleşmiş Milletler'e, e, İsrail ve Filistin Otoritesi'nin Birleşmiş Milletler'e Filistin'i e, bağımsız e, devlet olarak e, tanınması müracaatını yapma kararıyla aldı. O dönemde bu karar e, ciddiye alan, bu girişimi ciddiye alan e, ve engellemeye çalışan... E, Amerika'yıydı. Barack Obama ve Hillary Clinton çeşitli vesilelerle, zannediyorum yanılmıyorsam Barack Obama ile Mahmut Mahmut Abbas'ın son doğrudan telefon görüşmesi bu vesileyle Şubat 2011'de yapılmış ve Obama bu böyle bir girişimi mümkün olduğu kadar engellemek Amerika'nın burada. Ee, bu girişimi desteklemesinin e, mümkün olmadığını e, söyle, söyle, söyledi. Daha sonra da zaten bu tavrı çeşitli vesilelerle e, sürdürdü. Hatta e, Amerika eğer e, Cuma günü Mahmut Abbas'ın e, teklifi e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gelirse Amerika e, veto edeceğini hemen hemen kesin biçimde ifade etmiş durumda. Eğer güvenlik konseyine götürdüse tabii. Evet, evet. Onu da anlatacağım şimdi. Güvenlik konseyine gitmesiyle Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu'na gitmesi arasında ve talep e, lerde de fark olabilir. O, ona geleceğiz. Halbuki e, Jimmy Carter, e, eski Amerikan Cumhurbaşkanı Jimmy Carter ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı e, Mary Robinson'ın e, dün İngiliz, Avrupa gazetelerinde, Amerika'da da yayınlandığını bilmiyorum ama birçok Avrupa gazetesinde çeşitli dillerde İngilizce'den çevrilen bir çağrı mektubu yayınlandı. Özellikle Avrupa Birliği'ne yönelik bu çağrı mektubunda Jimmy Carter ve Mary Robinson şunu hatırlatıyorlar, diyorlar ki ee, Filistin yönetiminin Birleşmiş Milletler'e bu işi götürmesi aslında doğru bir karardır. Ee, geç kalmış bir karardır. Çünkü e, bu işin Birleşmiş Milletler mecrasına girmesi sorunun ta e, başından itibaren e, İsrail Devleti'nin ortaya çıkmasına neden olan kararın Birleşmiş Milletler'de alınmış olması hasebiyle doğrudur. Hatırlatalım, 1947'de e, Jimmy Carter ve Mary Robinson da bunu hatırlatıyorlar. 1947'de e, Birleşmiş Milletler'in 181 sayılı ünlü kararı e, Filistin topraklarında iki ayrı devlet kurulması kararıydı. Ve İsrailler, daha doğrusu o dönem daha İsrail kurulmadan e, bölgede e, bir Yahudi Devleti kurulması için mücadele verenler bu karara dayanarak kısa zamanda yani bir yıl sonra e, İsrail Devleti'ni kurdular. İsrail Devleti'nin kuruluşundaki temel uluslararası referans, ilk diyelim uluslararası referans, hukuki belge e, 181 sayılı 1947 karardır. Ama bu kararda İsrail Devleti kurulması kararı değildir. Bu karar iki devlet kurulması Filistin'de iki devlet Filistin topraklarının yani İngiltere'nin mandasında olan Filistin topraklarının iki devlete bölünmesi kararıydı. Dolayısıyla Carter ve Robinson bu kararı bu kararı almış olan bir kurumda iki devlet olgusunun fiile geçirilmesi için. Ee, Filistin e, yönetiminin e, Birleşmiş Milletler'e gitmesinin ve e, bunu uluslararası camianın desteklemesinin bir e, gereklik olduğunu vurguluyorlar. E, ve bunu vurgularken de özellikle Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyorlar. Çünkü e, anlaşılan Amerika'nın burada e, veto edeceği bu, böyle bir talebi veto edeceği artık e, hemen hemen kesin. Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyorlar ve diyorlar ki Avrupa Konseyi'nin yani Avrupa Birliği'nin e, e, sene sonunda her yıl sene sonunda toplanan, senede iki defa toplanan e, hükümet ve devlet başkanları e, nezdinde e, temsil edildiği üyelerin Avrupa Konseyi'nin 2009'daki kararını hatırlatıyorlar. Diyorlar ki bur, burada e, Avrupa Konseyi yani Avrupa Birliği'nin e, en yüksek, en güçlü kurumu e, iki devlet kurulması için çağrıda bulunmuşlardı ve İsrail e, birinci devlet İsrail'di ve bunun yanında Avrupa Konseyi'nin o 2009 kararını hatırlatıyorlar bağımsız, demokratik, tek bir parçadan oluşan ve yaşayabilir barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bir Filistin devleti kurulmasına çağrıda bulmuşlardı diyorlar İsrail'in yanında 2009 evet. yılında şimdi şeyde bir ufak parantez açabilir miyim e, şeyde Robert Fisk de e, Orta Doğu neden bir daha aynı olmayacak şeklinde bir e, yazı kaybı almış. Independent'da bugün ilginç ama onun bir bölümünde şunu söylüyor. Yani İsrail devleti haksız e, bir şekilde yaratılmış olabilir. Yani Filistin diasporası evet. bunun kanıtıdır. Ama legal olarak hukuken de yaratılmıştı. Evet. Şimdi kurucuları ee, Ürdün Kralı Abdullah'la 1948-49 Savaşı'ndan sonra Filistin'i sen de dediğin gibi işte Yahudilerle Filistinli Araplar arasında bölmeye karar vermişlerdi ama asıl kararı alan Birleşmiş Milletler toplandı ve Filistin'in kaderi 1947-29 Kasım'ında İsrail'e meşruiyet veren bir karar aldı. Amerikalılar orada ilk vetoyu Evet vardı. Eden veto'ydu. Şimdi de inanılmaz bir yüksek bir ironiyle, tarihsel ironiyle İsrail önlemek istiyor. Birleşmiş Milletlerin Filistinli Araplara meşruiyet vermesini ve Amerika bunu da bu meşruiyette veto edecek diye ilginç bir tarihi ironiye de değiniyor. Evet. Ee, ironi aslında hem bu kadar geri bir e, tarihi bir ironi e, olabileceği gibi yani 1947'den bugüne Evet. E, sıçrayan bir ironi olabileceği gibi Daha yakın bir ironi de var e, 2010 e, Bu tarihlerde 23 Eylül 2010'da Yani bir sene önce Neredeyse bu tam bir sene önce Neredeyse tam bir sene önce Birleşmiş Millet Genel Kurumu'da konuşan Barack Obama e, Şöyle bir e, müjdede bulunmuştu Müjde imasında bulunmuştu diyelim Şöyle demişti takriben, gelecek yıl Birleşmiş Milletler'in yeni bir üye kazanabileceği müjdesini vermek istiyorum. Bu egemen bir Filistin devleti olabilir demişti. Bir sene <gülüyor> önce daha. Ve gelecek yıl için demişti bunu. Evet, şimdi kendisini çok farklı bir çizgide görmek mümkün doğrusu. Yani ironi sadece 47 <gülüyor> değil, bir yıl önce evet. bile... Ee, hani 47 e, o, o tarihte bu kararı verenlerin hiçbir hayatta kalmadı denebilir falan işte köprünün altından çok sular aktı, dünya bambaşka bir dünya oldu falan işte e, 200 yıl önce verilmiş, alınmış bir e, karar hala geçerli midir? Tabi bütün bunlar olabilir e, ama Robert Fisk'in dediğini e, zayıflatmak için söylemiyorum. Birleşmiş Milletler kurucu kararın çıktığı merci olarak bugün de o kurucu kararın izlenmesi ve pekiştirilmesi ve tamamlanması açısından da bence en doğru merci. Ama e, egemen bir Filistin devleti kurulabilir lafını neden e, Barack Obama. Niçin geri adım attı sorusunu anlamaya çalıştım? E, tabii çok açık açık. E, 2012'de yani takriben 17 ay sonra galiba seçimler var. Başkanlık seçimleri var. Ve bu başkanlık seçimlerinde Obama marjinalde olsa İsrail'in güvenliğini her şeyden üstün tutan ve özellikle bugün ...şöyle bir tema... ...Washington Post'ta işlendiğini okudum... Ee, ...bölgede... E, ...çaresiz... ...ve dramatik bir yalnızlığa... ...itilmiş olan İsrail yalnız bırakmamak... ...teması... Hmm. Ee, ...buna hassas olan seçmenlerin... E, ...oylarını... E, ...cumhuriyetçilere... E, ...yönlendirmemeleri... ...amacıyla da olduğunu tahmin... ...edilen sadece o... ...değildir büyük ihtimalle ama... Ee, bu seçim kampanyasında 14 ay sonra pardon e, yapılacak evet. olan seçimlerde İsrail'in e, bölgede çok büyük bir yalnızlığa e, mahkum olmasından endişe duyanların oylarını kaybetmeme endişesi de burada e, Evet, seçilir seçilmez halbuki yani çok ilk telefon ettiği kişilerden biriydi Mahbuba abi İstanbul'da ve arkasından da Kahire'de zaten neler söyledi evet. böyle evet. ama şimdi kişisel hırsı, ihtirası, iktidarı ikinci defa tutmak için dört yıl için daha elinde tutmak için de şey yani işgal altında mahvedilen bir ya halkın şeyine yüz çevirmiyor. Çok evet. acı yani. yani. Amerika Birleşik Devletleri veto etme, yani Cuma günü hem eğer önemli bir beklenmedik bir gelişme olmazsa Cuma günü hem Mahmut Abbas hem Netanyahu, M.S. Genel konuda konuşacaklar. Ve bu konuşmanın çok ciddi bir çatışma yani M.S. Genel Kurulu önünde iki devlet veya bir devlet ve bir yarı devlet veya devlet, proto devlet temsilcisinin çok e, ciddi bir çatışma sergilemesinden endişe edildiği için de bunu engellemeye çalışıyor diplomatlar. O engelleyebilecekleri bilmiyoruz ama böyle bir cuma günü... E, bunun gündemi esas belli olacak. Yalnız Mahmut Abbas'a ne kadar güvenilebilir bilemiyorum. Çok boyun çok sayıda geri çevirdi görüşlerini. Boyun eğdi bundan önce kuvvetle karşı karşıya kalınca. Bakalım bu sefer... Bir de Mahmut Abbas'a e, Filistin'den de e, bazı e, muhalefet var. Ciddi şekilde muhalefet. Hamas'tan var. E, Hamas'tan var. Hamas'ta olan e, anlaşması hatta çatırdıyormuş e, gibi duyumlar var. Ama bir de şey... Yani, Çift devlet çözümü dışında tek devlet e, içinde Yahudilerle beraber yaşanmayı savunan bir kesim var. Onlardan da bir tepki geliyor kendisine. Ya onu bilmiyordum. Ben daha çok Hamas'tan, e, Haneyi'nin e, e, Mahmut Abbas e, bizim e, hedeflerimizin e, büyük bir kısmını yani 48 mültecilerin topraklarına geri dönmesi esasında evet. burada e, Hamas'ın vurguladığı. Yani iki devlet tanınmasından ziyade 48 mültecilerinin topraklarına dönme hakkının burada iki, e, artık hasır edilmesini ön plana çıkartarak bir, e, bir e, karşı çıkışta bulundu. Ama benim edindiğim izlenim oradaki e, kamuoyu yoklamalarından yansıyanlar hem Gazze şeridinde hem Batı şeria'da e, Mahmut Abbas'ın girişiminin çok güçlü bir desteğe sahip olduğu bu şey girişiminin Birleşmiş Milletler nezdinde e, tanınma müracaatı yapmasının çok hı hı. güçlü bir e, desteğe sahip oldu. Hatta Hamas'ın da bu çerçevede e, bunu biz de destekleriz ama yeterli, yani yetmez ama evet türü bir evet. E, tavrı benimsemek zorunda kaldığı yönünde. Evet, gözlemci devlet statüsü verilmesini isteyecek herhalde Vatikan. Gibi. Şimdi şöyle iki iki talep olabilir. Bir Güvenlik Konseyinde Filistin Devletinin 1967 sınırları çerçevesinde egemenliğe haiz bir devlet egemen devlet olarak tanınmasını talep edebilir. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuna maruz kalacağı açık. E, Rusya e, veto etmeyeceğini belirtti ama neyi veto etmeyeceğini söylemedi. E, Amerika, e, Avrupa Birliği'nin e, güvenlik konseyinde iki temsilcisi var. İngiltere ve e, Britanya ve Fransa. Fransa'nın tavrı pek belli değil. Britanya büyük ihtimalle Amerika ile beraber davranır. Ee, ama e, ikinci e, müracaat Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ve buraya iki türlü tanınma talebinde bulunabilir. Birincisi senin söylediğin, yani üye olmayan devlet statüsünü talep ederek, Vatikan bu, evet. üye olmayan devlet, yani Birleşmiş Millet üye değil ama Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir devlet. Evet. Gözlemci devlet mi diyorlar? Observer State diye bir laf gördüm ben onunla evet, ilgili. Evet. evet. Yani Observer State ama devlet olarak tanınıyorsun. Evet. Yalnız Birleşmiş Milletler üyesi değilsin. Evet. Ee, bunun e, getirdiği çok büyük bir, e, İsrail Filistin sonuna getirdiği çok büyük bir ilerleme yok. Birleşmiş Milletler kurumlarının hepsine dahil olabiliyorsun falan filan ama e, fiilen çok büyük bir ilerleme değil. Vatikan fiilen İtalya ile yaptığı anlaşma Vatikan'ı ayakta tutan bir anlaşma bir cephesiyle baktığımızda. Ee, diğeri de e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na müracaat edip tanınma talep etmek egemen devlet olarak tanınma talep etmek. Ee, görünen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda böyle bir oylamanın e, Soğunluk kararı alması fakat arkasından tabii gene Güvenlik Konseyi'nde buna bir veto gelmesi. Yalnız veto etmek de Amerika açısından kolay değil. Çünkü bu e, Arap ülkelerinde e, son bir buçuk yıldan beri e, veya bir yıldan beri yaşanan o müthiş değişim Amerika Birleşik Devletleri'ni de biraz kontripiyede bırakmış durumda. Yani Barack Obama'nın e, Orta Doğu politikasına demokratlardan e, yönelen eleştiriler de İsrail sorunu nedeniyle e, Obama'nın e, ne Mısır'da ne Tunus'ta ne Libya'da olanları e, yakından aktör olarak izleyememesi Libya'da yokuz diyorlar mesela e, Libya'da İngilizler e, Fransızlar Almanlar e, var Amerika yok diyorlar Tunus'ta e, Kahire'de e, Amerika'nın e, yeni yapılan oluşumlarda bütünüyle e, dışında kaldığını ve bunun sadece İsrail e, nedeniyle dışında kalmak zorunda e, olduğunu, bir Orta Doğu politikasının bütünüyle yitirildiğini iddia eden bir e, kesim de var demokratların içinde bu sefer. Cumhuriyetçilerde de var, bu bazı cumhuriyetçilerde de bu eleştiri dile getiriliyor. Dolayısıyla e, Amerika'nın böyle bir veto e, yu Kullanmak zorunda kalması kendisi açısından da bedeli çok yüksek olabilir en azından ee, öyle bir endişe evet, gerçekçi yani, bir endişe getiriyor. Evet. Erik Margolis de bu konular üzerinde epey çalışmaları olan Erik Margolis de aynı şeyi yazıyor yani devlet e, Batı Şeridi ve Golan Tepelerini asla bırakmayacaktır ve bence bir iki devlet e, Zor, çözümü gerçekleşmeyecektir diyor ama sonuna kadar da artık değiştirecek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin durumunu çok zayıflatacak. Evet yani o bir Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli e, e, ayağını e, bağlayan bir pranga e, konumuna gelecek. Özellikle bölgenin e, Orta Doğu'nun Doğu, e, Doğu Akdeniz'in ve e, Akdeniz'in güneyinin Siyaseten hareketlenmesi e, durumunda ki beklenen bir şey. Evet tabii e, Türkiye'de aslında e, katılınca bu şeye, yani Mısır, Türkiye ve İran'la beraber İsrail'in e, Orta Doğu'daki e, en güçlü bölge devletlerinin hiçbiriyle artık bir şeyi kalmamış oluyor. Desteği kalmamış. Ee, yok kalmıyor. Şu anda bir tek zaten diplomatik ilişkileri bölgede e, Ürdün'le devam ediyor bildiğim kadarıyla. Mısır'da e, yani diplomatik kağıt üzerinde Mısır'la devam ediyor ama elbiyi evet. e, güvenlik nedeniyle çekmek zorunda kaldılar. E, yani İsrail'in o bölgedeki e, yalnızlığı. Ee, izolasyonu e, fiktif bir izolasyon değil. Artık gerçek bir izolasyon. Ama bunda İsrail'in kendisinin bu izolasyondaki payını çok da e, tabii, evet. e, kabul etmek lazım. Hatta e, dikkat ederseniz İsrail'deki koalisyon arasında da bu konuda ciddi çatlaklar oluşmaya evet. başladı. Evet. Özür dileme konusunda hem Türkiye'ye hem de Mısır'da e, sınırda, sınırda şey, evet. öldürdüler çatır çatır evet. Mısırlıları. Onun için de özür dilemeyi reddetti. Yani sonuç olarak peki Robert Fisk'in yazısında önemli bir nokta daha var. Ne diyorsun ona da? Yani çok büyük bir Bölünmeye yol açacak sonuç olarak diyor. Hem Avrupa Birliği ile İsrail arasında hem Avru Doğu ve Batı Avrupalılar arasında da yani Avrupa Birliği'nin kendi içinde de pek çok bölünmeye yol açacaktır bu meselenin. Avrupa mesele. Birliği içinde onu tamamlayacaktım. Robert Musk'ın evet. ifade ettiği şey, somut örnekleri nelerdir dersek kim Avrupa Birliği içinde bugün ee, ...İsrail'in e, tezlerini e, daha yakından savunan ülkeler çok belirgin dört tane ülke var. Mesela Hollanda, hı hı. Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya e, çok açık, çok belirgin biçimde İsrail'in tezlerini savunuyorlar. Britanya burada biraz daha e, ikircikli bir pozisyonda büyük devlet olmanın getirdiği ve Arap ülkeleriyle olan ilişkileri de dikkate alarak... Daha e, temkinli bir pozisyonda. Bir de tarihsel sorumluluk meselesi de var. Tabii. Bir de tarihsel sorumluluk meselesi var, dediğin dediğim <gülüyor> gibi. Bir de o bölgede e, tarih, yani sadece İsrail, Filistin bölgesinde değil, evet. daha geniş olarak sorumluluk. Daha aktör olma iddiası da var aynı zamanda. E, dolayısıyla Avrupa Birliği içinde de bir blok yok Avrupa Birliği'nin bu çerçevede. Bir aktif, proaktif dış politika yürütmesi de bu bakımdan pek kolay değil. Fransa, Almanya'nın zorlamasıyla, fiili durum yaratmasıyla Libya'ya müdahale etti. Avrupa Birliği de müdahale etmedi. Ülkeler müdahale ettiler. Avrupa Birliği değil sonuçta orada müdahale edenler. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler de... E, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda böyle bir oylama yapıldı ve Filistin devleti tanındı. E, ne yapabilir? Obama'nın yapacağını pek e, ihtimal verilmese de e, geçmişte Baba Bush döneminde e, benzer bir e, karar e, aldığı için Birleşmiş Milletler hatırlayacaksınız. Amerika Birleşmiş Milletleri boykot etti. Ve e, bir, e, yıllar boyunca Birleşmiş Milletler'e e, Amerikan'ın yaptığı e, katkıyı askıya aldı. E, dolayısıyla Amerika'nın Birleşmiş Milletleri boykot etmesi söz konusu olabilir. Bir ihtimal. Obama'nın yapma ihtimali az ama Cumhuriyetçi bir e, başkan geldiğinde yapabilir. Birleşmiş Milletler'le Amerika yeniden Birleşmiş Milletler'in kredibilitesini, saygın e, Amerika nezdindeki saygınlığını yitirdiğini ilan edebilir. Veya tam tersine Birleşmiş Milletler'de böyle bir e, oy e, böyle bir e, kararın reddedilmesi e, Birleşmiş Milletleri gerçekten e, uluslararası sorunlarda hiçbir e, rol oynamak kapasitesi olmayan bir kukla kurum haline dönüştürebilir. Bu anlamda da e, önümüzdeki dönemdeki uluslararası arası e, e, Uluslararası kuruluş platformunun merkezi olmak hesabı Birleşmiş Milletlerin durumu bütünüyle değil ama büyük ölçüde biraz da bu konudaki alınacak tavırlara bağlı olacak Birleşmiş Milletler içinde. Diğer taraftan Hamas'la Filistin Otoritesinin yani Batı Şeria yönetimiyle Gazze'nin arasındaki e, gerilim kısmen e, yumuşamış olan e, bu gerilim e, bir başarısızlık durumunda son derece e, kanlı bir çatışmaya da dönüşebilir, bir hesaplaşmaya da dönüşebilir. Evet, çok e, yani şey, ilginç bir noktada benim gözüme çarpan şeydi yani geleneksel Amerika Birleşik Devletleri İsrail ittifakının yanında. E, Yeni İsrail yanlısı olan Kanada'da göze çarpıyor. Ben onu görmemiştim. Evet, bu da yeni Biz, bunu şahsen e, kolayca bağlamak mümkün. Kanada'nın kendi yeni petrol e, bu bitumen petrollerini Amerika'ya e, petrol boru hattıyla satmak planları için böyle bir de, tavır değişikliğine ihtiyacı vardı diye düşünüyorum ama bu bir spekülasyon benim aha anladım şey e, peki bu e, diyelim ki hani genel kurulda en azından böyle bir e, statü kazandı e, bu Abbas'ın bu girişimi sonucunda e, işte iddia oradaki argümanlardan bir tanesi de e, işte İsrail ile olan bu e, müzakerelerin Elinin Filistin tarafı için elinin güçleneceği yönünde Abbas hükümetinde en azından. Ama baktığımız zaman mesela bu Gazze ve Batı Şeria 67'den bu yana olan haritalara örneğin en son 2001'de bu çözüme çok yaklaşıldığı söylenen Camp David ve işte bu Mısır'daki Taba kentte yapılan görüşmelerde içi böyle özellikle Batı Şeria'nın yerleşimlerle dolu bir haldeydi. İşte bunların büyük kısmı da korunacaktı. Şimdi aradan geçen sözde yerleşimlerin sayısı çok ciddi oranda arttı. Evet. arttı. Ee, peki ne olacak? Hani böyle bir çözüme... O e... ikinci aşama evet, evet. Dediğin doğru o ikinci aşama. Şimdi burada Avrupa Konseyi'nin biraz evvel okuduğum kararında hı hı. tek bir parçadan oluşan ifadesi yer alıyor. Bunu Obama da evet. sık sık dile getirmişti. Tek bir parçadan oluşan. Ee, de, egemen devlet e, içinde böyle yerleşimci e, adacıkların olmadığı bir devlet anlamına geliyor tabi. E, fakat burada bu yerleşimcilerin e, e, ve son 10 yılda e, son derece artan ve halen de devam eden özellikle Doğu e, Kudüs bölgesinde e, ve çevresinde şu anda inşaatlar devam ediyor. E, bunların statüsün ne olacağı da ayrı bir tartışma konusu tabi. Orada da bir, bir ciddi sorun var. O insanlar evet. ne yapacaklar? O insanların nereye taşınacak? İsrail onları nereye yerleştirecek? Ee, İsrail'in içindeki bir demografik sorun var. İsrail'in 67 sınırları içine e, çektiğinizde ve o yerleşimcileri de İsrail'in 67 sınırları içine yerleştirdiğinizde e, çok yoğunlaştırıyorsunuz nüfusu ve yaşaması zorlaştırıyor. O zaman acaba İsrail'in o sınırları içindeki Arap nüfusun, ee, İsrail sınırı dışına çıkması için bir baskı yapmaya başlar mı sorusu var. İsrail vatandaşı olan Arapların, vatandaşı olan Arapların Filistinlerin e, yeni Filistin devletine göç etmesi için bir baskı yaratır mı İsrail diye bir sorun var. Ee, onun için biraz evvel bahsettiğiniz e, iki ayrı devlet değil tek tek devlet kuralım fikri kağıt üzerinde ilke, ilkesel bazda aslında daha doğru Hı. gözüküyor. Yani ne İsrail ne Filistin devleti kuralım. İk Filistinlerin ve İsrail e, ve Yahudilerin e, birlikte yaşayacağı bir e, çok kimlikli devlet kuralım e, fikri bu. E, ama şu andaki İsrail'deki e, nüfusun e, hepsinin değil tabii ama çoğunluğunun ruh halini dikkate alırsak evet. bunu onlara rağmen gerçekleştirmek gerekiyor. Bu da savaş demek. Evet bir de zaten bu koloni... ...resmen koloni olarak... ...bir çeşit Bantustan... ...Güney Afrika'daki Bantustan gibi... ...oralara yerleşimcileri koydu... ...yani dünyadaki tek... doğu sınırı belli olmayan devlet... ...hangisini kabul ettiği bilinmiyor... E, ...evet öyle şu Çok anda öyle... Yani. ...evet şu anda öyle... ...evet bunu... Merak ...önümüzdeki et. cuma günü evet. ne kadar... E, ...belli olacak e, ne olacağı... E, Abbas Hüseyin'in bir müracaatta bulunmadan Filistin'e dönme ihtimalinin çok az olduğu kanaatindeyim. Mahmut Abbas'ın. Evet. Pardon Abbas Hüseyin diyor. Mahmut Abbas'ın. Çok az olduğu kanaatindeyim ama belli olmaz. Ama bu aynı zamanda kendisinin siyasi kariyerinde sonu anlamına gelir. Böyle bu kadar gürültüyle oraya gidip... Evet. Ee, bir anlaşma, bir müracaatta bulunmamız lazım. Şunu da belirteyim. Bazı izleyicilerimiz sonra düşünebilirler. İsrail neyi savunuyor? İsrail iki ayrı devlet kurulmasına şiddetle karşı mı? Hayır, karşı değil. Resmi evet. politikası karşı değil. İsrail'in savunduğu şu. Önce barış anlaşması imzalayalım. Ondan sonra tanınma yapalım. Bu da sonsuza kadar görüşme demektir. Evet. Yani evet. önce barış anlaşması imzalayalım. Ee, Nasıl bir e, sınırları nasıl çizeceğimi ikimiz karar verelim. Ondan sonra e, Birleşmiş Milletler'e gidip tanınmayı yapalım. E, evet, inandırıcı değil çok. Evet, e, işte görüşmelerin çıkmaza girmesi, yıllardır çıkmazda kalması ve aynı zamanda yerleşimcilerin yerleşmeye, İsrail veya Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da özellikle yerleşmeye devam etmeleri ee, bunun aynı zamanda bir zaman kazanma ve e, o yerleşimlerin geri dönülmez bir hak e, elde etmeleri stratejisi olarak da e, tabii ki haklı olarak e, değerlendirilebilir. Evet. Filipinler de bunu öyle görüyorlar. Evet. Bir son nokta da belki Golan Tepelerinin de altındaki büyük Orta Doğu'daki, o kurak Orta Doğu'daki en önemli su kaynaklarından biri olduğu da düşünülürse, onu da bırakacakları pek düşünülemez. E zaten evet. şimdi Suriye'de olan bir tane Evet. Evet. Evet, yani Golan Tepeleri büyük ihtimalle Suriyeli olan bir anlaşmada, barış anlaşmasında ileride İsraillerin talep edecekleri neredeyse yegane karşılık olacaktır gibi gözüküyor. Evet. Bekleyelim, göreceğiz o zaman. Peki. Evet. Çok teşekkürler. Çok iyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Ejderma saliye. Just uh, a little bit more than an hour ago, the Israelis bombed the central. Uh, fruit market in Gaza City and we had a mass influx of about 15 injured and between 10 and 15 killed. At the same time, they bombed uh, an apartment house uh, with children playing on the roof uh, and we had uh, a lot of children also. So this is really like a uh, from the dumps Inferno, it's like hell here now and it's been bombing all night, up till now uh, close to 500 people have been killed şimdi ve burada açık caste In the summer, in the city, in the summer, in the city A cool town, even in the city Dressed so fine, looking so pretty Cool guy SETI adlı parçayla devam ettik. Bu ama orijinali Love and Spoonful tarafından yapılmış olan şarkının bir yorumuydu. Sticks grubu tarafından seslendiriliyordu. Bu, bu, bu yorumu çalmamızın sebebi de ya da bu Sticks grubuna yer vermemizin sebebi diyeyim. Charles Salvatore Chuck diye bilinen Panotto'nun ıı, Amerikalı Grubun elemanlarından biri olması ve grubun davulcusu olması dolayısıyla onun doğumu münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı. Bir, bir de tabii başta Waiting for the Rain, Yağmur Beklerken'i çalmıştık. Şimdi de gecik, gecikmiş bir yaz ardından alt gibi de bakılabilir. Şehirde yaz parçası hala. Yağmur geleceği belirtiliyor hava durumundan ama henüz sıcaklar devam ediyor yaz. Yaz bizim için geçerliliğini kaybetmedi diyebiliriz. Yani artık günlerin kısalmasıyla beraber geçerliliğini kaybetmeye başladı. <gülüyor> evet öyle diyelim onu kabul edebilirim. Yani Yemen'de çok sıcak geçiyor bu detaylara bakıldığı zaman bir bebek de var ölenler arasında mesela Yemen'de son iki gün içinde 57'ye ulaşmış ölü sayısı. Bir küçük kız bebeğinde seken kurşunlardan bir tarafından havada uçuşan kurşunlardan bir tarafından vurularak öldürüldüğü de ortaya çıkmış. 350'den fazla da yaralı var. Korkunç bir şey ve hastaneler baş edemez durumda güvenlik kuvvetleri Hükümeti protesto edenleri vurup duruyorlar. Hiçbir şey değil. Yani açlık... Hükümet falan da yok. Yan. Yani evet, artık şu şey aşamada yok. orada. Ee, şey, Salih kabinesi falan için hükümet demek pek mümkün değil. Yani, Kendisi de yok ortada zaten. Suudi Arabistan'da. Evet. Diktatorship by proxy şeklinde bir... Evet. Yani bir işin reyken. ilginç tarafı da İsrail'in de bölgedeki tek e, ender destekçi, müttefiklerinden biri de Suudi Arabistan. İşte Yemen'in de, Yemen diktatöründe destekçi destekçisi o. Tunus diktatörü de oraya gitti. Ve Amerika'nın da stratejik müttefiki Suudi Arabistan. İlginç bir yer, Orta Doğu Başbakan da Filistin davasını bulacağını söylemiş. New York'a hareket etmiş ve Filistin'e söz verdik demiş. bu Deminki ki da... Ama şey tabii yapacağım. New York'a hareket etmesinin asıl sebebi e, Filistin davasını savunmak olduğunu sanmıyorum. Başka bir, bir takım gelişmeler var. Ee, Örneğin, öncelikli gündem Akdeniz'deki kriz ve Filistin'in tanınması demiş başbakanın. Yalancisiyim ben. Hmm. Olabilir ama hani... E, Akdeniz'deki kriz ve bir de kalkan konusu var mesela. Füze kalkanı. Hmm, evet. Evet Mesela bu bir aslında oldu bitti şeklinde gerçekleşen bir olaydı. Hani kamuoyu nezdinde herhangi bir görüş alınmadı. Parlamentoda tartışıldı mı? Hayır. Zaten bu sıralarda pek 1 ekime kadar zaten yok bir yoktu şey. parlamento olan bir toplantı ya da çağıran olmadı nem iktidarın kendisi zaten böyle bir şey düşünmüyordu Muhalefette böyle e, davranınca zaten her şey tatil havasında geçiyordu ama işte dün radikal Gazetesi'nde füze kalkanının radarı işte Malatya'ya yerleştirildiği için e, Ankara'nın doğusu korumasız kaldı falan filan gibisinden bir Kim, haber vardı kimden Füze kalkanının olduğu radarına saldırı yapmak isteyebilecek devletler tarafından. Düşmanlarımız tane... var mı? Bizim düşmanımız yok. Yani. Kime karşı bu korunmayı sağlayacağız? ABD'ye karşı. Yani bu açık bir sır şeklinde söyleyeyim. Sır tarafı da yok. ABD kendisi de söylüyor zaten. ABD düşman mı? Amerika Birleşik Devletleri. Ben düşman sordum. Yani silahlar. Hele kalkan diye adlandırılan ABD silahlar e, silahlar için kull e, kullanılır. Kendisini işte böyle... E, düşman için. Kıtalar arası füzelerden korumak için e, uzun süreden beri bir füze kalkanı denilen sistem e, geliştirme peşindeydi. Bu sisteminde işte radarlarını vesaire e, başka her türlü ihtiyacını da kendi topraklarına yerleştirmesi manası olmayacağı için... E, saldırıya uğrayabileceğini düşündüğü yerlere daha yakın yerleştirmek istiyordu. İşte zikredilenlerden bir tanesi e, İran, e, bir tanesi Kuzey Kore. Başka var mı? sizin aklınıza gelen. Kuzey Kıbrıs, e, şey Güney Kıbrıs. Yok, o yok. E, benim aklıma geldi. Yani geçmişte olsaydı bu Rusya'ya yöneliktir denilecektir demiş başbakan. Bu defa İran'a yöneliktir deniyor. Ya kalkan, füze kalkanı meselesi. bu Türkiye için de aynı şey değerlendirilemez. Bu zaten etkinliği de sorgulan bir şey işte. çeşitli benzetmeler yapılıyor. İşte havada giden bir mermiyi başka bir mermiyle vurmaya çalışmaya benzer falan gibi. Hani hiçbir etkinliği yoktur gibi. Ya, Ama çok sigara, ciddi bir aldos kağıdıyla bile saptırılabileceği ispat edilmiş durumda. Ya işte çok ciddi bir e, askeri e, yatırım kalemi, bütçe kalemi. O kısmını göz ardı etmeyelim. Heh. Sigara paketlerine yaldızlı kağıt konuyor mu hala ben epeydir bilmiyorum. Belki bu gözetilerek artık yaldızlı kağıtlarda sigara paketlerinden çıkarılmıştır. Belki. Bu teknik meseleler önemli biliyoruz. Şimdi Doğru. birazdan da lazer üzerinde uzmanlığımızı konuşturacağız. Tamam yaparız bunu. E, füze kalkanın Ankara'nın doğusunu koruyamayacağına ilişkin e, radikal bir manşeti vardı dün. Başbakan da gerekirse füze konur Sözüyle teyit etmiş bunu Füze kalkanını korumak için Füze konması İşte kurşunu i̇şte kurşunla vurmak Ama iyice komplike bir hale Geliyor Hani kurşunu kurşunla vurmak tamam Ama o sistemin radarının Koruması için tekrar füze koymak Falan gibi Bu şimdi Patriot mı Patriot tahminen bahsedilen o... Eğer o olamaz çünkü onu İsrail yaptı Şimdi İsrail vermez <gülüyor> Aynen öyle Şimdi dışları ilk önemli ilk önlemi açıklamış bunun için. Bir süre için doğuyu, Ankara'nın doğusunu yani bahsedilen ABD gemisi USS Monterey'i koruyacakmış. Allah Allah. Evet. Matıya koruyacak radar ile USS Monterey kruvazerinde bulunacak sistem İsrail'deki füze savunma sistemiyle aynı dili konuşuyormuş. Böyle böyle bir şey. İngilizce mi kastediliyor yoksa bilgisayar dili olarak mı aynı dili? Bir bilgisayar dili olarak aynı dil olsa gerek herhalde. İsrail, Öyle bir köprü İsrail, görevi görüyor. İbranice diliyle de İbranice değil, gene bilgisayar dili konuşuluyor değil mi? Evet yani Türkiye'nin radar üstüne ihtiyacı olduğunu niye düşünmüyorlar demiş Ki, Başbakan. Ha? Niye düşünmüyorlar? Radar üstüne ihtiyacı olduğunu. Hmm. Ne konuda? Füze kalkanı Polonya'dadır Buradaki bir radar üstüdür Radar üstüne NATO radarı korumak için Füze yerleştirecekse o ayrı bir konu Ama şu anda gündemde o yok Özellikle açıklamak istiyorum demiş Vazgeçtim Bu konuyu burada Bırakmaya mı karar verdiniz? Bırakmaya karar verdim ama sen ısrarcıysan Ben yok artık Israr edebileceğim bir nokta kaldığını düşünmüyorum Yeni bir silahtan bahsediyordun ee, yeni silahtan bahsediyordum. Şey, lazer silahı, e, daha doğrusu lazerle silahları etkisiz hale getirmesi mümkün olacakmış gibisinden bir e, durum e, söz konusu. Şimdi onun detayları da ilginç aslında. E Milliyet'in internet sitesinde e, vardı bugün. İşte e, şu şekilde verilmişti ama haber. Bir Türk mühendisinin başarısı olarak. Hayır. Ee, ...bir Türk mühendisinin başarı... ...bilim adamları. Türk bilim insanı mı? Bilim adamları diye verilmişti bir kere o ayrı mesele. Türk falan da yoktu orada. Ee, i̇şte mayın... ...veya işte patlayıcıları... ...önlemek için lazer ışını falan... ...yeni bir sistem e, geliştirilmesi yönünde... ...bir adım atılmış dünyanın bir yerinde. İşte Milliyet Gazetesi'nin internet sitesinde de... ...şu şekilde yer alıyordu o haber... PKK saldırılarını bitirecek e, şey adım önlenmeye hani konunun henüz hiçbir bağlantısı yok ama, ama o, o öyle binbaşı volkan haberi de vardır radikal. hatırlıyor musun kandili vurup tek başına bitiriyordu ben o sayıyı edinmek isterim e, fakat ben sana biraz daha ayrıntılı bilgi vereyim bir kez senin dediğin gibi değil öyle her molekülün kendine özgü bir titreşimi bulunuyor. Bunu biliyorsun. E, tamam. Lazer ışını ya da laser güvenli bir mesafeden yeri tararken patlayıcıyı hissedebiliyormuş işte. Bu Michigan Üniversitesi'ndeki çalışmada. Böylece büyük bir devrim olacakmış aslında. Gizlenmiş mayın gibi patlayıcılarla yol kenarına. Böyle moleküller uzun sinyaller verecek şekilde lazer ışınıyla ya da lazer ışınıyla kısa sinyallerle harekete geçirilmiş. Anlıyorsun durumu? Çaktın sen onu. Moleküllerin harekete geçirilmesiyle lazer sensörü de bombanın moleküler yapısını tespit etmiş. Tamam mı? Ee... Bu PKK'yı bitirir mi? İşte saldırıları bitirir diye bu verilmiş yani hani e, hatırlatmak gibi olmasın da bu silahlanma yarışında zaten hani siz bir silah buluyorsunuz daha sonra başka bir silah bulunuyor zaten endüstrinin sanayinin bu konudaki ilerlemesi öyle oluyor e, onu satın alıyorsunuz daha sonra işte çatışma içinde olduğunuz grup diğerini satın alıyor veya kullanıyor vesaire böyle ilerleyen bir durum söz konusu. Eğer çatışmaların bitmesinden falan bahsediliyorsa bunlar bitirmez. Bugüne kadar bitirmediği gibi. Hatta yani artır, Eğer bitecek artır, olsaydı nükleer silahlar icadı olduğunda biterdi zaten. Evet fakat başka bir şey de var. İki silah demişken biraz da artık silahlardan konuşalım. Zaten biraz da erkek bir program bu. Yani programımızın diyorsunuz... Yani evet. silahtan bahsetmemek Olmaz şimdi delikanlı Bir program açık gazete ee, Şey olmuş Burundi'de bir bara Silahlı saldırı olmuş 36 ölü Yani dünyanın durumunu bundan daha korkunç Şey e, Gösterebilecek e, Bir şey düşünemiyorum ee, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ...saldırıyı kınamış. Bunu da ilk defa duyuyorum ben böyle bir şey yani. Birleşmiş Milletleri bir bar saldırısı ilgilendiriyorsa... ...durum Birleşmiş Milletler ve Dünya Milletleri açısından çok sakat demektir. Bar saldırısını biraz aşmış ama yani sizin bahsettiğiniz 36 zaman. kişi evet. evet. Yani Kongo asıllı silahlı kişiler bir bara... ...bu Cumhur ile valisi Hıcak Minani saldırganların hedefinin bayağı batıda başkentin batısında Gatumba'da bir bar olduğunu söylemiş. Ya bu bence aslında Birleşmiş Milletler'in kınamasında falan sorun yok da haberin bara saldırı şeklinde verilmesinde sanıyorum bir sıkıntı var orada. Bir sıkıntı var. Bayağı bir hani iki devlet arasında falan... Ee, ...olarak... ...değerlendirilebilecek bir saldırı bu. İki komşu... devletten bahsediyoruz... Evet. ...ülkeden... ...ve... E, ...saldırganların üzerinde askeri kıyafetler varmış. Tamam yani bu... ...Kongo ordusuna ait... ...ama orada herhalde... ...Bar sakinlerini hedef almamışlardır... ...başka bir amaçları vardır diye... ...insan düşünüyor... ...ve aralarından bir kişi... Saldırganların hepsini öldürün. Kurtulan olmadığından emin olun diye. Ya o da olabilir. Bağırdığını duymuş. sakinlerinin hepsini hmm. öldürülmesi için. Kongolu askeri sözcü de hemen itiraz etmiş. Bunu hayretle karşıladık böyle bir şey demiş iddiayı. E, bu arada tabii çok e, ilginç başka detaylar da çıkmaya başladı. E, örneğin Etiyopya'da. Bazı bombalamaların Etiyopya hükümeti tarafından yapıldığı Wikileaks belgelerinde çıkmıştı ortaya. Daha sonra komşu Eritre e, suçlanmıştı bununla Hı. ilgili. O yüzden bölgede durum biraz karışık onu da söylemek belki evet. gerekir. Hani... Wikileaks'in ne kadar önemli bilgileri de ihtiva ettiği bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü bunlar hep tahmin edilebiliyor ama spekülasyon olmaktan çıkıyor. Aa, bu da gerçekmiş diye düşünüyoruz. Yani komplo teorisi dediğimiz pek çok şeyin aslında komplo teorisi olmadığını öğrendik. Biraz da bizim de dünyamız sarsılmış oldu aslında bu bakımda. Ee, silah demişken hmm. ben de size bir silah haberi vereyim. Madem programımızın o kutlu köşesindeyiz. İngiltere'de bir silah fuarı vardı geçen. Evet. Güzeldi. Ya siz oradaydınız. Geçen, oradaydım evet. tabii. Ee, o silah fuarında o zaman görmüşsünüzdür. Misket bombaları falan hani kullanılması yasak olan çeşitli konvansiyonlarla yasaklanmış olan misket bombaları falan İngiltere'de yasal fuar kapsamında Baya böyle sergileniyor falan Kıvançla, i̇şte Reklamı yapılıyor evet, İşkence aletleri falan da varmış ee, Durum bu Evet ben o haberi de Beğendim hakikaten Gittiğim şakaydı tabi ben şey dedi, Silah fuarına Gitmedim hiç ee, Silah demişken benim de son Haberim var Bir türlü çıkamıyoruz Mogadishu'dan dolar şansı mahreçli bir haber. Silah haberlerine girecek zaten bir türlü çıkamayız <gülüyor> da. <gülüyor> evet. Somali'de Eşşebab örgütüne ait radyo, Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasını kazanan çocuklara silah hediye etmiş. Üç, çocuğu, üç çocuk kazanmış, silah, bomba ve kitap hediye etmiş. Bir tüfek birinciye, bir tüfek ve 700 dolar ikinciye. Ye, ...bir tüfek ve 500 dolar... üçüncü ise iki bomba... ...hediye etmiş... ...ma ayrıca, ayrıca... ...dini kitaplarda evet... ...mansiyon olarak hediye edilmiş... ...ya işte o bölgenin gerçeğini... E, ...ortaya koyması bakımından... ...aslında her ne kadar... E, ...içeriği bize absürt gibi gelse de... E, ...önemli bir haber aslında bu... ...çok önemli bir haber tabi... ...ve Somali'de... E, Gene Türkiye'deki yerleşik medya organlarında net olarak dün Finlanda gördüğümüz bir haber vardı. Star'da mesela manşetti. Türk Yardımı Somali'de açlığı bitirdi diye. Mogadishu'da. Somali'de değil mi? Yok Mogadishu. Mogadishu. Başken, Mogadishu'da. Başken. Bir de ambulansda ilk işte bizimle gördüler vardı. Ama mesela işte Can Tombil daha önceden hemen o da tabii Haberlere bakarken e, Uyanıp bir araştırma yapmış Mesela öyle random bir rastgele Aramada 2006 senesinde işte Mogadishu'daki ambulans sürücülerin Yaşadığı sorunlarla ilgili internet üzerinde Bir haber buluvermiş Ambulans Mogadishu falan yazınca Google'a çıkıyor onu da söyleyelim Gazeteye haber yapmadan önce silah hala bitirmedim e, Belki Var de en beğeneceğin Bu silah gibi görünmüyor ama Gerçekten mükemmel. En, hakikaten en beğendiklerim onlar oluyor benim. Gizli reklam. Evet. Bu gizli de değil aslında. Adıyla salini senin... reklam. Evet. Mercedes 4x4 bu silah anladı. 4 hmm. Dört teker. 4 çekerli Mercedes. Efendim şöyle haber. E, Muammer Kaddafi'nin Libya'nın devrik lideri nerede olduğu da bilinmiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin satışına onay verdiği yüksek teknolojiyle donatılmış ve radara yakalanmayan bir Mercedes otomobille kaçmış. Fransa'da bir medya partisi web sitesinden bu açıklama. Haddafi. Evet, 5,5 milyon dolara almış. Burada stealth denen teknoloji var. Evet ben bu Türkiye'deki bazı gazetelerde de gördüm bu haberi. Ee, i̇şte şey 2000 ayrı tehdidi aynı anda araç işleyebiliyor falan gibisinden şeyler vardı. Bu hakikaten haber gibi verilmiş bir reklam aslında. Ee, fiyat da verilmiş. 5,5 milyon doları. Telefon evet, numarası neredeyiz? da verirsek siparişler için Anad tam olacak. Onları Anadolu Ajansı'na yönlendirelim. Biz reklam yapmak istemiyoruz doğrudan Ama eğer radara yakalanmayan, izlenemeyen, kurşun geçirmez bir araç istiyorsanız Hini Hacet türümünde kaçmak için şey yapabilirsiniz. Kaddafi'nin kendi kuvvetleriyle iletişimini de çok rahat sağladığı gibi siz de kendi kuvvetlerinizle iletişimi sağlamaya devam etmek istiyorsanız çok o, iyi 5,5 milyon dolarınız da varsa ama bu dünkü fiyatlarla garanti veremem aynı fiyata ıı, olabileceğini bir Mercedes'in sizin de neden olmaz? Bu şekilde e, benim silah haberlerim bugünlük bu kadar. En güzelinin bu olduğunu sen de itiraf ediyorsun. Gerçekten değil. en güzeli oydu onun için sona sakladım. Başka bir, bugün için başka bir haberimiz. Sizin radyodaya gelip giderken kullandığınız araca benziyor benim anladığım. Ama yağmur yağınca radara yakalandım. He. Çok iyi yapılmamış cilası benimkini. Tazminat davası açtım. <gülüyor> Sarkozy'ye. <gülüyor> ee, evet. Bugün Türkiye'nin Müzik tarihinde de önemli bir yeri olan Mehmet Ruhi Su'nun doğum günü. Dolayısıyla 1912'de bugün doğmuştu. 1985'te hayata veda etmişti. Kendisini çocuklar için yapmış olduğu bir Çocuklar Göçler Balıklar adlı albümden. Masalların masalını dinleterek ona da bir günaydın diyoruz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Su başında durmuş. Su başında durmuşuz Su başında durmuşuz Çınarla benim Suda suretimiz çıkıyor Çınarla benim Suyun şalkı vuruyor bize Çınarla Su başında durmuşuz Su başında durmuşuz Çınarla ben bir de kedi Suda suretimiz çıkıyor Çınarla benim bir de kedinin Suyun şalkı vuruyor bize Çınarla bana bir de kediye Su başında durmuşuz Su başında durmuşuz Çınar ben kedi bir de güneş, suda suretimiz çıkıyor. Çınarın benim kedinin bir de güneşin, suyun şalkı vuruyor bize. Çınara bana, kediye bir de güneşe, su başında durmuşuz. Su başında durmuşuz Çınar ben kedi güneş bir de ömrümüz Suda suretimiz çıkıyor Çınarım benim kedinin güneşin bir de ömrümüzün Suyun şalkı vuruyor bize Çınara bana kediye güneşe bir de ömrümüze Su başında durmuşuz Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim. Kaybolacak suda sureti. Sonra çınar gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek. Güneş kalacak. Sonra o da gidecek. <gülüyor> su başında durmuşuz. Su serin, çınar ulu. Ben şiir yazıyorum. Kedi uyuyor. Güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınara, bana, kedi, güneşe, bir de ömrümüze. <Gülüyor>